İsa himen şahsan el-Rajim, Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin, ve salat ve selamü ala Muhammed ve ala aleyhi ve ashab ejmâin. Allahum alemne ma yinfâğne ve yinfâğne bima âlimtana ve zidna ilmâ ya alem ve arnâl hakkı hâqan ve arzûn etibâğa ve arnâl baatila baatilan Üç tane uyarımız var. Birincisi dünkü derste sorunun biri yanlıştı. Hemen anında düzeltemedik. Ee, büyük bir kesimde bundan dolayı tam not alamadı. Biz bunları şöyle yapacağız arkadaşlar. Ee, 13 soru üzerinden değerlendireceğiz. Yani 14 soruydu 13 soru. 13 soruya cevap veren sıralamaya girecek inşallah. Tamam mı? yani 14 değil 13 soruya. Çünkü yaklaşık 70'e yakın arkadaş o soruda hata etmiş. Hata etmeler normal. Bizde hata vardı. Doğru cevabı doğru verdikleri halde yanlış görünmüş. Bundan dolayı 14 değil 13 soruya cevap vereni tam almış alacağız ve çekilişe katacağız bu bir katılacağız bu bir. İkincisi arkadaşlar ders yüklenir yüklenmez hemen soruyu şey yapmaya başlıyorsunuz soru çözmeye başlıyorsunuz. Ne zaman dinliyorsunuz ne zaman soru bunu yapmayın. Bakın bu şöyle bir sıkıntı şey yapıyor ben yetiştiremiyorum bakın şu an saat 1. Ben şu an bundan önce YouTube için bir başka konu için sorular vardı. 2 tane ders çektim. 11'de başladım. Saat 1 oldu. Şimdi bu dersi çekeceğim saat 2 olacak. Bu ders bizim teknik ekibe gidecek. Onlar işleyecekler. Onlar bunu işlerken benim dışarıda iki dersim daha var. Bir dersim daha var daha doğrusu. Ben gideceğim onu yapacağım. Geleceğim sizin soruları hazırlayacağım. Sizin soruları hazırlarken de ben kaydı baştan sona dinliyorum. Bazen 5 çeyrekte geliyorum, yetişemiyorum. Şimdi saat 6'da attık ya, ben soruyu yazıyorum, daha birinci soru. 2 2 soru eklenmiş, 2 soru eklenmiş siteye. Arkadaş cevap vermiş, testi tamamlamış. 3, 4, 5, 6 bunları cevaplayamadı. Ondan sonra hocam benimki niye böyle oldu? Bekle. Yani bu kadar acele etmenin bir manası yok. Yani 6'yı bir geçe de 100 alsam, Ertesi gün 59'u da 100 alsan değişen bir şey yok. 6'dan 6'ya 24 saatte 100 alanlar arasında biz ne yapıyoruz? Ee, çekiliş yapıyoruz. Bu bize de Kocam Hocam işte benimki böyle oldu. Yani daha iki soru sorulmuş. Devamı gelecek bekle. Devamı gelecek. Tabi sayfa yenilemediğin için devamı da gelemiyor sana. Ee, i̇ki soru bunu yapma. Yani bir bak kaç soru eklenmiş yani. Sorulara başlamadan önce bir Bakın. Sorular eklenmiş mi tamamlanmış mı tamamlanmamış mı buna bakın diyorum bunlar uyar inşallah arkadaşlar. Çok güzel gidiyorsunuz ee, sizin bu güzelliğiniz sayesinde biz de elhamdülillah bu şekilde devam edebiliyoruz. 9'da 9 yaptık çok iyi bir başarı yani normalde Ramazan'ın dışında YouTube'a haftada 3 ders atarız onu yetiştiremeyiz haftada 3 dersi YouTube'a yetiştiremeyiz. Bir, çok, bir çoğunda hocam dersimiz yok ne yapalım eskilerden kısa kesit yapın derim ben. Hafta 3 ders yetiştiremem ama Ramazan bereketi bir de sizin güzelliğiniz, sizin gayretiniz, sizin yıkılasınız. Ve en çok da sizin duanız, sizin duanız Ramazan'da ne yaptık? Ramazan'da 9'da e, 9 dokuz yaptık. Rabbim 30'da 30 otuz yapmayı nasip etsin. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim size. Ramazan'ın sonunda bütün derslere katılan, bütün derslerin sorularının cevapları veren, hiç çekiliş yapmadan, 30 dersin 30'una da katılan, 30 dersin 30'una da katılan, zamanında katılan, zamanında testere cevaplayan, notuna bakmaksızın, çekiliş yapmaksızın Murat Gezenler özel ödül vereceğim ona. Murat Gezenler özel ödülü kendim kitap seçeceğim ona, imzalayıp göndereceğim. 30'da 30 yapanlara onu söyleyeyim. Bir de zamanda yani bugün bu çağrıyı duyup da geçmişten beri yapanlar değil. Zamanında işte onu ilk 24 saat değil de ilk 48 saat diyelim. Her ders yayınlandıktan 48 saat sonra dersi giren, dinleyen, sorulara cevaplayan kaç alırsa alsın. Düzen ve sebatından dolayı ona büyük ödül. Murat Gezenler özel ödülü vereceğim, kitap seçeceğim. imzalayıp onlara göndereceğiz inşallah. Evet. 5 dakika muhabbet ediyoruz. Hocam vakit yetişmiyor, vakit yetişmiyor diyorsun. Ders daha başlamadan beş dakika boşa gitti. Yok boşa gitmez. Şimdi bu sistemde hani siz şey alışmışsınız millet alışmış artık sıkılıyor YouTube'a. Giriyor hoca orada ciddi bir hoca var ders anlatıyor çıkıyor. Karşılıklı sohbet yok karşılıklı muhabbet yok. Size haydi bağırarak söyleyin bakalım ezberliyoruz diye hadis ezberletmiyor. Arapça'da olduğu gibi pencereden çıkın şu fiili çekin demiyor. Ee, bu sohbet gibi geliyor. Bu yüzden bazı arkadaşlar, çoğu arkadaşlık hocam diyor elli dakika nasıl geçti bilemedim. Altmış dakika nasıl geçti bilemedim. Tabii ki ders değil. Sıkılmıyorsun. Karşılıklı muhabbet. Hoca muhabbet ediyor. Hocanın bugün keyfi de yerinde. Niye bilmiyorum. Gece savura kalkamamışım. <gülüyor> Gece dörtte yattım. Saati kurdum beşe. Bir kalktım altıya on geçiyor. Sahura da kalkamamışım. Ama bilmiyorum. Bugün böyle içimde bir yaşama hevinci var. Hevesi var. Bir güzellik var. Hayrolsun olsun inşallah. İçimde hiç olumsuz bir duygu yok bugün. Cidden diyorum yani. Normalde bazen olumsuz birbirine girer zihni. Bugün o kadar güzel bir gün ki. Ee, bakalım ne güzellikler olacak. Bu Ramazan vesilesiyle güzel şeylere e, erişebilirsek. Ben yarın size söylerim. O ya, arkadaşlar hani içimde bir yaşama sevinci vardı ya. Şöyle güzel bir gelişme oldu derim. Bu kadar şamata yeter diyelim faslun eddua'u vel kaderu eddua'u vel kaderu gördüğünüzde dua ve kader meselesini konuşacağız arkadaşlar bazı itirazlar gelecek diyecek ki mesela kader varsa dua neden var adam bunu söyleyecek kader varsa dua neden var bu sorunun cevabını arayacağız yani Allah subhanahu benim kaderimde yazdı ya tamam benim kaderimde yazdı eee ben niye dua edeyim ki kaderimde yazılıysa zaten o bana isabet edecek kaderimde yazılı değilse zaten o bana isabet etmeyecek arkadaşlar geçen bir ders yaptım ben o dersi youtube'dan mutlaka bunu dinleyin deprem ve kader yanılgısı diye ateizm deprem ve kader yanılgısı diye şimdi kaderle ilgili kitaplarda o kadar çok bilgi rastlarsınız ve o kadar çok kafanız karışır ki ben şimdi bunu konunun dışında söylüyorum kaderle ilgili bileceğiniz şu bilmeniz gereken iman etmeniz gereken şu kader Yarına dairdir. Geçmişe dair değildir. Ne demek bu? Allah subhanü teala benim hakkımda bir şey yazdı. Yazdı. Bu yarın olacaksa ben bunu bilmiyorum bu benim kaderimdir. Bu dün olmuşsa ben bunu biliyorum. O da benim kaderimdir ama ben onun ne olduğunu biliyorum. Kader inancının, kader yarına dairdir, geçmişe dairdir demekle anlatmaya çalıştım. kader inancının tesiri işte buradadır. Birinci tersir diyelim burada. Birinci tersi. Ben yarın ne olarak doğalacağını bilmiyorum. O halde Allah subhanehu ve teala yarın bir hayra kavuşmam için dua etmemi istemiş. Ben de dua ettim. Kaderimde var mı yok mu bilmiyorum. Duanın buna etkisi var mı yok mu beni hiç ilgilendirmiyor. Bir avam olarak beni ilgilendirmiyor. Ben yarını bilmediğim için daha doğrusu kaderimde ne yazılı neler yazılı bunu bilmediğim için ben buna göre hareket ediyorum. Sebeplere sarılıyorum. Eee Çocuğumun olması için evleniyorum. E, açlıktan kurtulmak için yemek yiyorum. Ölmemek için ilaç kullanıyorum. E, sağlığım bozulduğu zaman doktora gidiyorum. E, nasıl olsa kaderimde varsa ölmem diye pat yüzme bilmediğim halde ki ben yüzme biliyorum ama yüzme bilmediğini düşün. Yüzme bilmediğim halde pat kendimi denize atıyorum. Böyle bir şey yapmıyorum. Çünkü yarını bilmiyorum. Kaderimde ne yazılı olduğunu bilmiyorum ki. Benim ha şöyle söyleyelim. Yarına dair dedik ya şöyle. Diyelim. Benim amellerimde. Bu kaderin bir etkisi yoktur. Benim amellerime. Yani şunu demiyorum. Yanlış cümle Bu kader benim amellerimi etkilemiyor demiyorum. Ben amel yaparken yarına dair olan kadere bakmıyorum. Çünkü bilmiyorum ki yarına dair olan kadere bakmıyorum. Ondan dolayı ben dua ediyorum. Başımda bir dert var. Bu dert kaderimde hep kalacak mı yoksa kalkacak mı? Bunu bilmiyorum. Bu yüzden ben dua ediyorum. Allah değil mi? Geçmişe dair ise şöyledir. Başımıza geldi değil mi? Kaderi yaşadık. Kaderi yaşadık. Geçti yani. Bunun tesiri nedir biliyor musunuz? Bunu Allah yazdı. Allah diledi. hayrısı buymuş. Yani rıza ve teslimiyet makamıdır. Rıza ve teslimiyet makamıdır. Evet. Bu dersten önce kısa bir bilgiydi. Şimdi meşhur Burada meşhur bazı itirazlar var. Bunlardan bir tanesi. Ee, diyor ki Dua edilen şey Takdir edilmişse Kul dua etse de etmese de Onun vuku olması kaçınılmazdır Ve hu ennel Dua edilen şey med'uve bihi Kendisine dua edilen şey İnkene kad'qudir Eğer kad'qudir Eğer takdir edilmişse Lem yekun buddun min vuku'ihi Lem yekun buddun Nerede o kelime? lem yekun buddun la bütte la büttenin, e, başka bir formu kaçınılmaz demek arkadaşlar la bütte veya lem yekun buddun kaçınılmaz demektir bunu böyle ezberleyin kaçınılmaz oldu mu? evet ennel ve bihi dua edilen şey inken kat gudra Takdir edilmişse lem yekun بُدْدُنْ yani Kaçınılmazdır. min وُقُعِهِ Kesinlikle onun vakı olması kaçınılmazdır. Dua ettiğin şey Ya Rabbi beni şu tehlikeden koru dedin. Ya Rabbi beni şu tehlikeden koru dedin. Bu sana takdir edilmişse دَعَا بِهِ الْعَبْدُ lem لَمْ يَدْعُ Kişi dua etse de dua etmese de o başına gelecek. E o zaman duaya ne gerek var? in lem yekun قَدْ قُدْدِرَ lem يَكَنْ Takdir edilme ise gelmeyecek. Yani o bela benim başımdan kalkacaksa sağdan kalkacak. Kalkmayacaksa sağdan kalkmayacak. Dua etsem de etmesem de bu sonucu değiştirmeyecek. Seva'u ise aleyhul abdu emlem yes'eluhu. Kul istese de istemese de birdir. O halde bundan dolayı dediler ki ne dediler? Feteraket du'a duayı terk ettiler. La fa'idete fih du'ada hiçbir fayda yoktur dediler. Birinci şey buymuş arkadaşlar. Bu konuda bazı cahillerin söylediği birinci şey kader varsa dua neden var? İtiraz. Bunun neticesinde ise duayı terk vardır. Bu itirazın neticesinde var duayı terk. Oldu mu arkadaşlar? Duanın terk sebeplerinden bir tanesi buyumuş. Evet. Bakalım İbn Kayyim ne diyecek. Bunlar derin cehalet ve sapkınlıklarının yanında bir çelişkidedirler. Bunlar hem sapkınlık başka hem cehalet hem de çelişkidedirler. Bak İbn Kayyim bunları Arapça metne bakalım. Haula'i ma'fird cehli ve dalalihim. Ee, cehaletlerinin ve sapkınlıklarının zirvesinde olmakla birlikte mütenakidun bir de çelişki içindedirler. Oldu mu? Bunlar çelişki içindedirler. İbn-i Kayyın bunları derin sapkınlık, derin cehalet ve neyle e, şey yaptı? E, çelişkiyle isimlendirdi. Şimdi İbn-i Kayyın bunların sapkınlıklarına ve cehaletlerine cevap vermiyor. Çelişkiyi ortaya koyuyor. Arkadaşlar çelişki şu açıdan önemlidir. hakta çelişki olmaz. Allah subhane ve teala Kur'an-ı Kerim'de çelişki olmamasını, Kur'an-ı Kerim'de çelişki olmamasını, Kur'an'ın hakkaniyeti için delil getiriyor. Şimdi bu dersten sonra bir de şunu söyleyeceğim. Hep anlattıklarımı soruyorum, biz alıyorsunuz. Bundan sonra hep anlattıklarımı söylemeyeceğim. Burada bazen delil sunacağım. Bu delilin, bu konunun delili nedir diyeceğim. Ayet sizi araştırıp bulacaksınız. Öyle yüz olması kolay mı değil mi? Hadi göreyim sizi bakalım bir. Herkes yüz alıyor. Hocam iyi çalışıyoruz değil mi? Tamam iyi çalışıyorsunuz ama. Böyle ben anlattığımı soruyorum. Şimdi bundan sonra bakacağız. Yüz alanları göreceğiz. Evet. Arkadaşlar çelişkin için önemlidir. Bakın. Bir. iki tane madde koyacağız. Allah subhane ve teala Kur'an-ı Kerim'de çelişki olmamasını Kur'an'ın haklılığının ispatı için delil getiriyor. Kur'an'ın haklılığının ispatı için delil getiriyor. Onda bir çelişki bulamazsın. O halde çelişki yoksa bu Kur'an haktır. 2. Müşriklerin çelişkili fiillerini, müşriklerin çelişkili fiillerini Allah Subhanahu ve Teala müşriklerin çelişkili fiillerini Allah Subhanahu ve Teala Müşriklerin batıllığının alamet olarak gösteriyor. Mesela diyor ki ee, ehl kitaba diyor siz diyor madem Allah'ın en sevgili kullarısınız Allah niye size böyle azap edip duruyor? Bak çelişki mesela müşriklere diyor siz diyor ee, denizdeyken ee, bir fırtına çıktığı zaman ihlasla ihlasla Allah'a ibadet edersiniz. Bir fırtına çıktığı zaman ihlas ile Allah'a ibadet dersiniz Denizden kurtulup da karaya çıktığınız zaman şirk koşarsınız. Bak bu çelişki değil mi? ha O halde şimdi ödev gelecek arkadaşlar iyi dinleyin. Ödev gelecek. Ödevi yapmayan çekilişe katılamayacak. Bir Allah subhanehu ve teala Kur'an'ın Allah subhanehu ve teala Kur'an'ın içinde çelişki olmamasını Kur'an'ın Hakkaniyetine delil getiriyor. Müşriklerin de çelişkili ibadetlerini, müşriklerin de çelişkili ibadetlerini, ibadetlerindeki çelişkiyi ne yapıyor? Allah subhane ve teala müşriklerin batıllığına delil getiriyor. Bununla ilgili ayetleri yorumda istiyorum. Çekilişle ilgisi yok bunun. Bakalım kim ilk yazacak? Bunları ilk yazana özel hediyem var. Tamam mı? Çekilişe katılmıyor. Bununla ilgili ayetleri ilk söyleyene, ilk yazana benim. Hediyem var. Tamam. Madem hocam çekilişte kazanamıyoruz diyorsunuz. Öyle yapalım. Çekilişe devam edelim. Her derste de ben birkaç tane soru sorayım. O soruya ilk cevap verene. ilk cevap verene bak. İlk 24 saatte değil. İlk cevap verene o soruya şey yapalım. Ee, ben Murat Gezenler özel ödülü vereyim. Valla Ramazan'da dağıtıyoruz arkadaşlar. Her derste 5 kişiye. Toplam 150 kişiye, Ramazan boyunca 150 kişiye ödül vereceğiz. Oldu mu 150? Gitmedi. Ondan sonra Murat Gezenler özel ödülü. Bir 50-70 kişi de böyle veya 100 kişi çıkar. 30 dersi dinleyen olsa oldu 250 ödül. Şimdi bundan sonra her kişiye de birkaç derse bunda 300. 300 kişiye ayrı ayrı ödül vereceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da esen rüzgardan daha cömert idi. Esen rüzgardan daha cömert idi. Ee, rüzgar eserken cimlik yapar mı? Yapmaz. Resulullah da öyleydi. Haydi bakalım. Ee, biz de e, Ramazan günü fazla bir şey yapamıyoruz ama ufak tefek böyle kitaplarla size cömertlik yapmaya çalışalım. Evet İbni Kayyım ne diyor bakalım. Çünkü bunların düşüncelerini umumlaştırdığımız zaman bütün sebepleri reddetmek He. Yani bu düşünce. sebepleri reddetmeye gerekli kılıyorsun. Yani sen kaderimde var, dua etmeme ne gerek var dediğin zaman sen bütün sebepleri reddediyorsun. Peki hiçbir akıllı bunu yapar mı yapmaz? Bak akli gelen itirazı akli gelen bir cevapla anında bitirdi. Mesela onlardan birine şayet tokluk veya suya kanmak senin için takdir edilmezse sen yemek yesen de yemezsen de kaçınılmaz. Tokluk veya açlık kaderinde olacak. Yani hastasın kaderinde ölmek varsa doktora gitmene ne gerek var? Öyle değil mi? Ee, Karnın aç kaderinde aç kalmak varsa yemek yemenin ne manası var? Allah'ın değil mi? Çocuk sahibi olsan da olmasan da bu takdir edilecek. Çocuk sahibi olsan da olmasan da yani sen evlensen de evlenmesen de takdir edilmişse çocuğun olacak. Takdir edilmemişse çocuğun olmayacak. O zaman evlenmene ne gerek var? Akıl sahibi hiç kimse bunu söylemez diyor. Hayvanlar dahi hangi sebeplerle ayakta kalıyor ve hayatlarını devam ettiriyorsa onlar bu fıtrat üzere yaratılmışlardır bunu bilir diyor. İbn-i Kayyam diyor ki hayvanlar da kendi fıtratını bilir diyor ya. Sen kendini fıtratını bilmediğin için hayvanlardan daha aşağılıksın diyor. Hayvanlardan daha aşağılıksın. Sübhanallah. Çok güzel bir yaklaşım. Bak hayvan yemek yediği zaman doyacağını bilir. Beraber olduğu zaman çocuğun olacağını bilir. Kaçtığı zaman e, e, kendisine zarar verecek diğer hayvandan korunacağını bilir. Sebeplere yapışır. Ya sen bunu bile bilmiyorsun. Sen hayvandan daha akılsızsın diyor İbn-i Çok güzel bir yaklaşım. Bu birinci itirazdı. Neymiş birinci itirazımız arkadaşlar? Bakalım bir. Kader dua. Burayı geçtik. Evet. Kader varsa dua neden var? Bu neye sevk etti? Duayı terke sevk etti. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Onlardan bazı akıllar derler ki, dua ile meşgul olmak ibadettir. Ha, Diyorlar ki, evet. Tek tek okumayı ben anlatayım burayı. Çünkü uzun bir konu, biraz zor bir konu. Şimdi dua bir ibadettir, evet. Allah Subhanehu ve Teala kendisine ibadet edelim diye duayı bize farz kılmıştır. Allah Subhanehu ve Teala kendisine ibadet edelim diye duayı bize ne yapmıştır, farz kılmıştır. Yoksa duanın olacaklarda bir etkisi yoktur. Duanın olacaklarda bir etkisi yoktur. Dua ile meşgul olmak sadece bir ibadettir. Allah dua edeni mükafatlandırır. Duanın istenen şey üzerinde herhangi bir tesiri yoktur. Dua sadece ibadettir ama bir tesiri yoktur. Bu akıllarına geçinen kimseye göre kalp veya dil ile dua etmek ve etmemek arasında talep edilen şeyin gerçekleşmesi üzerinde hiçbir etki yoktur. Onlara göre duanın talep edilen şeyin gerçekleşmesiyle olan irtibatı Dua etmek maklamdır, hiçbir şey yoktur. Ha, şimdi dua ibadettir. Bunun sonucunda ne oluyor? Ee, bunun sonucu dua istenilen şeye müessir değildir. Hani biz duayı tarif ederken bazı kötü şeyleri üzerimizden def eden, bazı iyi şeyleri kavuşmamıza sebep olan diye tarif ettik ya önceki derslerde. Boğruk diyor ki dua ibadettir. Dua ibadetinin neticesinde istenilen şeye hiçbir tesir yoktur diyor. Bu da değişik bir görüş, evet. Bunlardan daha akıllı zannedilen... Evet. Ve qalet ta'ifeun ukhra ekkes. Orayı şey yapıyordum. Orayı şey yapıyordum, arıyordum. Dur bulayım bense. Ve qalet ta'ifeun başka bir taife dedi ki ekkes min ha'ula. Bunlardan ekkes daha akıllı, daha böyle akıllı demeyelim de daha böyle Kendisini zeki zanneden Bel eddu'a alametün Nasabekullahu Teala emaratun <gülüyor> Ala qadail haceti Bu da başka bir görüştür Ben kendim tercüme etmeyin buralar zor Şimdi dua istenilen Şeye müessir değildir dua ibadettir Görüşü bu sonucu çıkardı Şimdi bilakis dua sadece Alamettir Dua alamettir Allah duayı ihtiyacın karşılanacağına dair işaret koymuştur. Allah bir kulun ne zaman duaya muvaffaklarsa bu kulun ihtiyacının giderilmiş olduğuna dair kendisi için bir alamet ve işarettir. Yani sen şimdi İslam'da kayda şudur arkadaşlar. Sen ibadet yaptığın zaman bu ibadet yapma gücünü sana veren Allah'tır. Bu ibadet yapma gücünü sana veren Allah'tır. Oldu mu? Ve ma tevfiqi illa billah. Başarım sadece Allah'ladır. Bugün oruç tutuyoruz. Bu oruç tutma başarısını bize veren Allah'tır. Şimdi kayda budur. Bunlar da diyor ki kişi dua ettiği zaman bu kulun ihtiyacı gidecektir. Allah subhanehu ve teala tarafından bu kulun ihtiyacı giderilecektir. Çünkü dua etmesi bunun alametidir. Dua etmesi bunun nesidir, alametidir. Kış günü soğuk bir günde siyah bir bulut görmemize benzer. Bu durum yağmurun yağacağına dair bir delil ve alamettir. Yani sen dua eden kimseyi gördüğün zaman Allah Subhanahu ve Taala buna tevfik etti, dua etti. Bu dua etmesi de o şeyin yani onun istediğinin olacağını alamettir diyor. Yani o kadar sakat bir görüşüyor arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim. Bu her üç görüşü de en az üçer dersen 9 dersen reddederim ben ama makamımız o değil. Yani şu an ben şey değilim. Hoca ben değilim. Hoca İbn Kayyım. Ben aracıyım sadece. Ben İbn Kayyım'ın aranızda aracıyım. İbni Kayyım'dan alıyorum, size aktarıyorum. Hoca ben değilim. Hoca ben olsam bu üç grubada da bir çekerim ben. Üçerden 9 ders sürer. Ama dediğimiz gibi hocamız, üstadımız Şeyh'imiz İbni Kayyım o söz söylerken söz söylemek çok uygun değildir. Hoca varken söz söylemek çok iyi uygun değildir. Geçenlerde YouTube'da bir kayıt yayınlandı. Arkadaşlar edep, edep, edep, illaki edep. Edep dersi söylüyorum biraz İbni Kayyım'a. Ben diyorum ki Ashab-ı Keften için onlar yedi kişiydi, sekiz incileri köpekti diyor Tamam mı? Arkadaş yazmış. Hocam dersi dinledim. Ben arkadaşın kötü niyetli olduğunu zannetmiyorum. Kötü niyetli değil. Hocam dersi dinledim. Çok güzel ama bir yerde büyük hata yapmışsınız. Ashab-ı Kef 7 idi. köpekti demişiniz ama hayır onların sayısını sadece Allah bilir. Çünkü Allah onların sayısını sadece Allah bilir diyor. Burayı lütfen düzeltin şeklinde tam hatırlamıyorum bir mesaj yazmış. Şimdi şunu düşünmek lazım. Karşındaki adam bir yani bu sureyi kaç kere tefsir ettiği, kaç tefsirden okuduğu, kaç kere tefsirin dinlediği. Yani orada bunların sayısını sadece Allah bilir ifadesini bilmiyor mudur karşıdaki adam? Elbette ki biliyordur. İki kesin sayı veriyor. Yedidir, sekizinci köpek diyor. Demek ki araştırmış bu meseleyi. Şunu diyebilirsin. Hocam siz böyle diyorsunuz ama ben bu görüşe katılmıyorum diyebilirsin. Bu benim görüşüm. Sen katılmayabilirsin. Ya da Hocam affedersiniz ama siz onların yedi kişi olduğunu, sekizcilerin köpek olduğunu söylüyorsunuz ama ayette diyor ki e, onların sayısını Allah'tan başka hiç kimse bilmez diyor. E, bu konuyu anlayamadım. Burayı izah eder misiniz dersin? Hoca da sana izah eder. Ama yok hocam burası yanlış ayette böyle geçiyor diye. Hocaya hocanın anlattığı bölümden delil getirmeye kalkarsan biz de deriz illa edep. Tamam uygun olmaz bu. O olmaz i̇bn Abbas'ın görüşüdür. Ayetin devamında diyor ki onların sayısı ancak pek az kimse bilir diyor. Demek az kimse de biliyormuş. i̇bn Kayyim diyor ki işte o az kimselerden bir tanesi benim diyor. Onların sayısı yedidir, sekizincileri köpekler. Nereden geldik buraya? i̇bn Kayyim'den geldik. Ben kitabı şerh etmiyorum arkadaşlar. Sadece kitabı size anlatıyorum. Kitapta ne anlatıldığını anlatıyorum. i̇bn Kayyim'in anlattığını size aktarıyorum. Okuyarak belki anlayamazsınız ve herkesi anlayamayabilir. Ben birkaç kere okudum, çalıştım da size anlatıyorum. Benim amacım aracılık. Ben hoca değilim. Ben de sizden bileyim bu derste de hocamız İbn Kayyım. İbn Kayyım'ın sözünün üzerine de söz söylemeye gerek yok. Evet. 3. görüş neydi? Dua alamet dedi. İkinci görüş dua ibadet dedi. Birinci görüş ise kader varsa dua neden var dedi. Üç tane sapkın görüş ele aldık. Tamam mı arkadaşlar? Üç tane sapkın görüş ele aldık. Evet devam ediyoruz. Bunlar derler ki mükafatla birlikte itaatlerin ceza ile birlikte küfrü isnen hükmü de böyledir. Bunlar mükafat ve cezanın sebebi değil. Bunların vuku bulacağının işaretleri diye geçtik. Diyor ki Kayn, bunlara göre kırmak ile kırılmak, yakmak ile yanmak, öldürmek ile ölmek arasında bağda böyledir. Bunların hiçbir asla sebep değildir. Yani vurdun kır, kır, kırdın kırıldı. Tamam mı? vurmak kırmaya sebep değil kırıldığının alametidir. Çok ilginç bir şey oluyor. Diyor ki, tamam mı? Şimdi ben adama vurdum. Bak, bu dua oluyor tamam mı? Adam öldü. Diyorlar ki, vurmak ölmeyi gerekli kılmıyor. Vurmak Ölmenin alameti. Tamam mı? Vurmak ölmenin alameti. Ölmeyi gerekir. Şimdi bakın arkadaşlar bunlar diyor ki dua sonuç. Sonuç kabul diyelim. Dua etmek kabul edileceğinin alametidir. Yoksa kabul duanın sonucu değildir diyorlar. Kabul duanın sonucu değil. Dua kaderde olduğu için tesir etmez. Peki ne olacak? Dua kaderde olduğu için tesir etmez. Peki ne olacak? Dua, Allah sana dua etme gücü verdi. Senin dua etmen kabulün alametidir. Kabulün alametidir. Oldu mu? Senin dua etmen kabulün nesidir? Alametidir. Yani dua alamettir. E o zaman kabulü ortaya çıkaran dua değildir. Kabulü ortaya çıkaran dua değildir. O halde aynı şekilde vurmak sonuç. Ölmek o halde vurmanın neticesinde ölmedi ölmek vurmanın neticesinde meydana gelmedi nasıl meydana geldi vurmak ölmenin alamettir böyle yani böyle uygun bir şey uygunsuz bir şey olmaz neyse evet bunlardan hiçbir asla sebep değildir. Sadece sıradan bir birlik görüşüdür. Bunlar bu görüşleriyle akla, fıtrata, dine, bütün akıl sahiplerine muhalefet etmişler ve insanları kendilerine güldürmüşlerdir. Burada isabetli olan, doğru olan şudur diyor. Burada. Burada asıl görüşüdür diyor. O da takdir edilen bu şeylerin bir takım sebepler vesilesiyle takdir edildiğidir. Evet. Kader öyle mi? Allah yazdı. Neden dolayı? Sebepler. Vesilesiyle. Yani, yani ben hastayım. Dua ediyorum. Ben dua etmeden önce bu vesileyle Allah Teala bana şifa veriyor. oldu mu ha dua burada ne oluyor şifaya götüren yol oluyor tamam yani bunu söylüyor o o da takdir edilen bu şeyler bir takım sebepler vesilesiyle takdir edilmiştir bu sebeplerden bir de duadır herhangi bir şey değil. Sebepten soyut bir şekilde değil, sebebi vesilesiyle takdir edilmiştir. Yani benim kaderimde şifa var ya, Allah şifayı sebebiyle, duayla beraber takdir etmiştir. Şifa ve dua. Şifa sonuç, kader yani. Dua sebep. Allah bu ikisini beraber takdir etmiştir. Yani duayı da takdir eden Allah'tır. Oldu mu? Çok güzel anlattı bak. Herhangi bir şey sebebinden soyut bir şey değil, sebebi vesilesiyle takdir edilmiştir. Kul sebebi yerine getirdiği zaman takdir edilen şey vuku bulur. Yerine getirmediğinde de vuku bulmaz. Ha işte bak. Bak işte. Şimdi Allah subhane ve teala duayı şifa için sebep kıldı ya. Sebep varsa sebep var. Sebep yoksa sebep yok. Sebep varsa Müsebbep var. Sebep yoksa müsebbep yok. Oldu mu? Tokluyu veya soya kanmışlığın yeme ve içme ile çocuğun cima ile mahsul elde etmenin tohum ekmekle hayvanın canın çıkmasının kesmekle takdir edilmesi böyledir. Cennete ve cehenneme girmenin takdir edilmesinin ameller vesilesiyle olması da böyledir. Cenneti de cennete girmek. Mesela o zaman şöyle bir soru da sorabiliriz Allah bizi dünyaya niye gönderdi ki zaten biliyordu. Öyle değil mi? Cennete gireceğimizi, cehenneme gireceğimizi biliyordu. Ama diyor ki İbn-i cennete girmek amellerledir. Tabi burası biraz su götürür yani burası tartışılır ama neyse. Belki de İbn-i başka bir şey götürür. Cehenneme girmek ameller. Allah subhane ve teala cennete girmekle ameli beraber takdir etti. Allah subhanallah cehenneme girmekle ameli beraber takdir etti. Oldu mu? Beraber takdir etti. İşte doğru olan yukarıdaki sözü söyleyen kişinin mahrum kaldığı ve muvaffak olamadığı kısım budur. İşte doğru olan görüş budur. O zaman dua sebeplerin en kuvvetlerinden birisidir. Dua bir şeyin sebebinin en güçlülerinden birisidir. Öyleyse istenen şey Dua edilmesiyle takdir edildiği vakit duanın bir faydası yoktur demeyiz. Yani dua bir sebepse duanın bir faydası yoktur dememiz mümkün mü? Duanın bir faydası yoktur dememiz mümkün değildir. Yemen içmen ve bütün hareket ve fiillerin faydası yoktur demek gibidir bu. Devam ediyoruz. Hiçbir vesile duadan daha faydalı ve talep edilen şeyin ortaya çıkmasında ondan daha etkili değildir. Burayı bulalım. Bu güzel bir cümle. Bu güzel bir cümle arkadaşlar. Burayı bulalım ben burayı okuyayım. Güzel cümleleri okumayı seviyorum arkadaşlar. Bir de Evet, bir de bulabilsek. Evet, bulduk. Bu cümle çok güzel bir cümle. Ezberleyin bak bu cümleyi. Arapça çalışanlar bunlar böyle cümleleri ezberleyin. Ve laysa değildir. Şey'ün hiçbir şey değildir. Minel esbabi sebeplerden hiçbir şey değildir. Enfa daha faydalı. Nefa fayda. Enfa ism-i tafdil sicası. Tamam. du'ai. Dua'dan daha faydalı değildir. Oldu mu? Doğadan leyse şeyun minel esbabi enfa'u min eddu'a'i ve la ublighu fi husulil matlubi matlub talep edilenin oluşmasında daha böyle kapsayıcı değildir hiçbir şey duadan başka hiçbir şey Pardon duadan başka değil sebeplerden hiçbir sebep Duadan daha faydalı ve duadan daha geniş değildir. Çok güzel bir cümle. Hiçbir vesile duadan daha faydalı ve talep edilen şeyin ortaya çıkmasında ondan daha etkili değildir. Ashabı, ashab radıyallahu anh'ın ümmetin Allah ve Rasulü en çok tanıyanı, dini en çok bilenler oldukları için bu vesileyi, bu vesilenin şart ve adabını diğer insanların daha fazla yerine getirirler. Burada durmamız lazım. Burada. Burada durmamız lazım arkadaşlar. وَلَمَّا كَانَ السَّحَابَةُ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَعْلَمَ الْأُمَّةِ اَعْلَمُ الْمَّةِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَمَّا كَانَ السَّحَابَةُ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَعْلَمُ الْاُمَّةِ Oldu mu? Evet. Burada durmamız lazım. Evet ve efkâhahum fî dinillâhi Evet ve evet. efkâhum fî dinillâhi Burada biraz durmamız lazım ne anlatayım diye düşünüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar İbn-i dedi ki Ve işte bundan dolayı kâne s-sahabetu Muhakkak-i s ümmeti billahi ve rasulihi Ümmetin Allah ve Rasulü'nü en iyi tanıyan it. Şimdi arkadaşlar biz kendimizi selefi olarak simlendiriyoruz. Bunun sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Biz bir ayeti alıp ayet böyle söylüyor. Bunu yapmamız gerekir. Bunu demiyoruz. Cebrail aleyhisselam gökyüzünden vahyi indirirken oradan kapıp sünnet inkarcıları gibi Kur'an böyle söylüyor. Kur'an apıçıktır. Kur'an'da böyle emredilir. Biz bunu demiyoruz. Biz bunu demiyoruz. İki Hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis söyledi. Bir hadis söyledi. Özellikle muamelat ya da ameli uygulamalarda arkadaşlar. Ameli uygulamalarda. Özellikle her mesele değildir bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis söyledi. Tamam hadis böyledir, sonuç budur. bunda demiyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar biz? Sahabe, tabiin, tebagut tabiin. Evet. Bu üçü ayet vasıtası nasıl anlatsa öyle anlıyoruz. Birisi geldi ayet vasıtası anlattı. Ey kardeşim, sahabe senin gibi anladım mı anlamadım mı anlamadı? O zaman geç. Tabiin senin gibi anladım mı anlamadım mı? O zaman geç. E tebagut tabiin senin gibi anladım mı anlamadı mı? Ha, o zaman geç. Bunları söyleme. Bana bunları söyleme tamam mı? Ha, biz bunlar ayet o hadisi nasıl anlatıyorsa öyle anlıyoruz. Bundan dolayı bizim selefi imamların kitaplarında bir konuyu anlatacağı zaman en güçlü sahabenin amelidir. Eğer o konuyla ilgili sahabenin amelini bulmuşsa alim hiç ayet hadis getirmeye gerek duymaz. Çünkü sahabenin ameli varsa tamam Resulullah'ı en iyi tanıyan o. Bak İbn-i illet olarak neyi getirdi? Bakın arkadaşlar, sahabeye gittik. İllet olarak sahabeye gitmemizin sebebi nedir? İllet olarak وَلَمَّا كَانَتُ سَحَابَةُ رَضَيَ اللّٰهُونَ اَعْلَمَا الْاُمَّةِ ve وَرَسُولِهِ Allah ve Rasulü, onlar en iyi tanıyordu. Oldu mu? Onlar en dinde en iyi fıkıh sahibiydi. Yani şimdi Allah ve Rasulü'nün dinde en iyi tanıyan, en fıkıh sahibi olan kimsenin görüşüne mi uyayım? Senin görüşüne mi? Şimdi itiraz geliyor. Ayet ve hadis varken sahabeye mi gideceksin? Ayet ve hadis dediğin, senin ayet ve hadisten anladığın. Ben ayet ve hadisi terk etmiyorum. Ayet ve hadisten senin anlayışını terk ediyor, İbn Abbas'ın anlayışına gidiyorum. Ben ayet ve hadisten senin anlayışını terk ediyorum, İbni Ömer'in anlayışına gidiyorum. Ben ayet ve hadisten senin anlayışını terk ediyorum, Abdullah İbn Mesud'un anlayışına gidiyorum. Tamam. Şimdi bizi bununla suçluyorlar. Diyorlar ki, biz diyoruz ki ashab kiram bunu böyle mi anlattı Senef böyle mi? Ayet çok açık. Ayet çok açık değil. Ayetin sen açık olduğunu iddia ediyorsun. i̇bn Abbas da başka bir şey iddia ediyor. Ben i̇bn Abbas'a tabiyim. Niye senin zihnine tabi olacağım? Allah değil mi arkadaşlar? Bunların delilini de söyleyeyim. Sahabe uymanın delili. F-i'n-âmenû ma Âmentum bihi fakat tedav. Bakara suresi ayeti. Bunu soracağım. Siz bulacaksınız. Eğer onlar... Sizin gibi iman ederse hidayeti bulurlar diyor. Fe in amenu bi misli ma amantum bi fe kat ihtedaf. Eğer onlar yani ehli kitap sizin gibi fe in amenu bi misli ma amantum. Amantum sizin gibi şurada siz ile kastedilen sahabedir arkadaşlar. Demek ki insanlar sahabe gibi iman ederse doğru yolu bulacak. Sahabe gibi amel ederse doğru yolu bulacak. Sahabenin delili bu. Tabi ve tabi tabin delili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hadisin lafzı aynen şöyle arkadaşlar. Bu lafı soracağım imtihanda. Ee, en hayırlı nesil benim neslimdir. Sonra ondan sonra gelenler sonra fümme yelûnehum fümme yelunehum şeklinde ondan sonra gelenler şeklinde devam ediyor. Bütün bunları soracağım. Evet İbni Kayyım şurayı anlattım arkadaşlar size. Yani şey öğretiyoruz ya bir de kitap okurken nelere dikkat edeceğiz. Alimlerin kitaplarını okurken tamam mı? Alimlerin ayda alim boztuk. Harbi harbi kalem bozuldu. Evet. Harbi bozuldu arkadaşlar. Burası çalışıyor, burada mı çalışıyor? Burada çalışıyor. Şöyle yapsak. Bence. Şimdi olacak. Evet. Ve lamma sahabetu bunu dedi? İbn Kayyim bazı şeyler getirdi hemen sahabe dedi çünkü selef akidesine ve selef mezhebine mensup. Bizim alimlerimizin kitabında ashab-ı kiram böyle dedi, ashab-ı kiram şöyle dedi diye duyduğunuz zaman hemen bunu anlayacaksınız. Çünkü biz selefiyiz. Selef akidesine ve selef menhecine tabiiz. Peki sahabe'yi delil getirdi. Tamam mı? Kanu onlar Tamam bak. Ne yaptı? Sahabe'yi delil getirdi. Dedi ki kanu akvame bihazes sebebi ve şuru'tihi ve adabihi min gayrihim. Onlar duanın sebeplerini öğrendiler. Şartlarını öğrendiler. Efendimiz Aleyhisselam adabını öğrendiler. Ve bunu en iyi şekilde öğrenmeye çalıştılar. Niye? Madem duanın bir faydası yok. Madem dua sadece alamet. Madem dua sadece bir ibadet. Hiçbir şey faydası yok. ashab niye bunu öğrendik? deli görüyor musunuz arkadaşlar? Madem duanın hiçbir faydası yok. Sahabe niye bunu yaptı? Madem duanın hiçbir faydası yok sadece alamet sahabe bunun adabını niye öğrendi? Şimdi bunun için söylüyor? bak şurası önemli arkadaşlar. Şurası önemli. Yine bozacağız burayı. Evet, neresi önemli? Şartlarını öğrendi. Adabını öğrendi. Niçin? Niçin şartlarını? Biz dedik ki duanın kabul olması şartlara bağlıdır. Duanın kabul olması adabına bağlıdır. Madem ashab ı kiram duanın şartlarını ve adabını öğrendi demek ki duanın kabul edilmesini istiyorlardı. Duanın bir tesiri olmasaydı, dua sadece ibadet olsaydı, dua sadece eee alamet olsaydı onun adabını öğrenmelerine gerek var mıydı? Yoktu. Onun adabını, e, şartlarını öğrenmelerine gerek var mıydı? Bundan hiçbirine ne yaktı? Gerek yoktu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın anlatmaya çalıştığım sadece şu. Dua Tesirlidir Biz geçtiğimiz bunu gördük Niçin tesirlidir Dua Şartları varsa Ne zaman tesir şartları varsa Adabına Dikkat Edilirse Oldu mu dua Ne zaman şartları varsa Adabına dikkat edilirse Diyoruz ki Madem dua tesirli değil sadece ibadet. Şartlarını niye öğrendi sahabe? Adabını niye öğrendi? Madem dua sadece alamet. Sahabe şartlarını, adabını niye öğrendi? Sahabe şartlarını ve adabını öğrendi tesirini artırmak için. Evet. Oldu değil mi? Çok güzel oldu bence. Bugün bugün ders güzeldi arkadaşlar. Dedim ya içimde yaşama sevinci var bugün. Bugün çok olumluyum ben. Niye bilmiyorum yani. Ya i̇nşallah ölmem. Ama <gülüyor> insan bu kadar çok olumluysa şu dersleri bitirelim bari. Yani inanın şimdi ölürsem gözüm arkada kalır yapmayı yani o kadar çok planım var ki. Şehadet Mektebi'ni öyle güzel yapacağız ki arkadaşlar. Size öyle bir mektep hazırlıyoruz ki bugün biraz sonra toplantıya gideceğim. Ee, şehadet Mektebi'nin toplantısını yapacağız. Ee, neler yapacağız diye. Size öyle güzel bir ekip kuruyoruz. Öyle güzel aletler aldık. Öyle güzel şeyler yapacağız ki e, Ya Rabbi Şunları nasip et bana. Şu Ramazan günü bunları nasip et. Sonra Allah subhane ve teala sen daha iyi bilirsin. Ama şunları bana nasip et. E, yapmam gereken bazı şeyler var. Onları yapmamı ya Rabbi sen bana nasip et. Siz de dua edin arkadaşlar. Evet. Ömer radıyallahu anh düşmanına karşı duayla yardım isterdi. Ve Ömer ibnil Khattab radiyallahu anh yestansırı bihi ala aduvihi istinsar. Yardım istemektir. Nasr'a'dan gelir. Evet, e, Dua onun en büyük askeriydi. Madem duanın tesiri yok. Niye bunu yaptı? Ve dedi ki. Çokluk sayesinde zafer ulaşacak değilsiniz. Ancak gökten gelen yardımla zafer ulaşırsınız. Gökten gelen yardımla zafer ulaşırsınız. Lestum tunsarune bi kesratin. Böyle değil bu ama. Bence bu böyle değil. Bi kesratikum olacak. Evet. Ve sarune tunsarune mine'ssema. Subhanallah. Subhanallah. Lestum tansuruna bi kesratin ve innema tansuruna min es-semaa. Ezberliyoruz arkadaşlar bunu. Lestum tansuruna bi kesratin. Bir arkadaş hocam hareket koyun demiş okuyorum işte. Lestun tansurune bi kesratin ve innema tansuruna min es-semaa. Hadi hep beraber tekrar edelim arkadaşlar. Siz de bağır bağır tekrar edin tam. Şu an herkes güçlü bir şekilde şey yapsın. Lestum tansurune bi kesratin. وإنما تنصرون من السماء يعني yani duayla yani duayla niye min essema niye min essema ve ma ve nasru illa min indillahi'l azizil hakim yardım Allah'ın indindedir bak ve nasru Min Allah demiyor. Ayet böyle değil arkadaşlar. Yardım Allah'tandır demiyor. Diyor ki Min indillah Allah'ın yanındadır. Yardım Allah'ın yanındadır. Burada değil. Ordunla ordun burada. Silah gücün burada. İlmin burada. Gücün burada. Kuvvetin burada. Aşiretin hepsi burada. Burada yardım yok. Yardım orada. Yani Es-Sema. Evet, lâzım ve inna ve min diyor. Başka ne diyor Ömer bin Hattab? Çokluk sayesinde evet, ben duama icabet edileceği endişesini değil, ancak dua etme endişesini taşırım. Çünkü size dua etmemiz ilham edilirse elbet icabette onun birliktedir derdi. Şairin söz de bundadır. Alıştırmazdın sen beni istemeye, nail olmamı istemeseydin umdum ve ellerin cömertliğinden tam talep ettiğim şeye. Yani Türkçesi böyle acayip bir şey arkadaşlar. Müncü böyle Türkçesi. Allah işte bir kimseye dua etmesi ilham olmuşsa duanın kabul edilmesi de istenmiştir diyor. Evet. Devam ediyoruz. Ayet getiriyor. Allah subhanahu teala <gülüyor> buyurdu: "Ud'uni esteciplek." Üd'u ni estecib lekum. Emir üd'u. Üd'u dua edin ni. Bana dua edin estecib. Cevap vereyim lekum. Size cevap vereyim. Da'a. Arapça bilenler da'a da emirdir. Üd'u. Üd'u. Dua et. Bana demek için şu ye gelecek. Üd'u. Öyle mi? Üd'u. Dua et emir. Şimdi Y gelecek çekiyoruz. U'd'u U'd'a U'd U'd'u ee, U'd'a U'd'u çekiyoruz tam unsur. U'd'u Y gelecek şu Y gelecek Y gelemediği için şunun geliyor arkadaşlar. nun bir Ed'uuni bana duanın estecip. Ben size icabet edeyim lekum. Allah Teala böyle dua edin icabet edeyim. Ve iza sa'alaki ibadi anni fe inni qareeb. Ben bunu geçen sene anlatmıştım. Fe ve iza zaman sa'ale istediği ki senden istedikleri zaman sordukları ama ibadi kullarım sordukları zaman anni benden sorduklar zaman cevap geliyor fe inni ben qareebun. Yakınım. Ucibu. Cevap verim davete davetine edda'i çağrın davetine cevap verim iza zaman da'ani beni çağırdığı zaman evet bunu anlatmıştım bakara suresi 186 mümin suresi 6. ayet veya gafir suresi 6. ayet İbn Mace'de Buhari'den rivayet edildiğine göre İbn Mace sünnendi değil mi arkadaşlar? İbn Mace neydi? Mekhsunen İbn Mace dedi. Sünen fıkıh bablarına göre ayırlanmıştı değil mi? Sünenler fıkıh bablarına göre ayrılmıştı. Fıkıh bablarına göre yazılmış hadis kitaplarına sünen diyorduk. Allah kendisinden istemeyene gazap eder. Bu hadise okumuştuk. Menle meselillah yağdab aleyhi. Hatta ezbelemiştik. Bu göstermektedir ki Allah'ın rızası ondan istemede ve ona itaattedir. Rab razı olmuşsa her türlü hayır onun razı olmasındadır. Tekim her türlü bela ve musibette onun gazabında ve isyanındadır. İmam Ahmet kitab-ı zikrettiği sahabe sözü şöyledir. Allah şöyle buyurmuştur. Ben Allah'ım. Benden başka ila yoktur. Razı olursam bereket veririm. Benim bereketimin sonu yoktur. Gazaplanırsam lanet ederim. Lanetim ise yedi nesle kadar ulaşır sahabeden gelen bir rivayet. Evet. Burada kalalım arkadaşlar. Bayağı bir zaman oldu. Burada kalalım inşallah. Güzel bir ders oldu. Hem ders yaptık hem de sohbet yaptık. Saat on var. A 4 saatimiz kaldı. Anca yetişir diyoruz peki. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.